Yükselam Hocam, başlanılan bir riyazeti devam ettirmek gerekir mi? Yok, hayır. Riyadat, zatî bir ibadet değil yani ki riyadetin emsal olmadığından dolayı vacip olmaz. Ancak ondansa bence ya, ya bir mürşidete sın olmalı veya, en ücidem <gülüyor> mürşid çoksa veya arz ettiğim gibi yani. Bu kimlerin verdikleri kalori ölçüsüne göre yapmalı onu. Bu daha iyi yani. Esma bahçesinden ben mesela çemin gibi benim şeyde bakınca bana demişti güreş tutuyor muydunuz demişti gençliğinde. Yani Ama ben 68 kilo geliyordum. Fakat 80 kiloluk bir insanı kolumda kaldırırdım. Evet. Yani öyle yeme ile memeyle ayakası yok o dönemde. Ama gençliğinde öyle olmasaydı tabi. Kırnalık da olabilirdi. Ben bir gençliğimi ait o görmüşünüzdür yani ince sizin gibi inceyim.